Yani, yani çok doğru, Seni doğru söylüyoruz. Hem taktikliyoruz, doğru söylüyoruz. Hiç ekme, hiç kendimizi ateşten kurtaramayız. Ama adam taktik etmiş oluruz dille. Evet. Ama o ateşten kurtulmasın fiilen de bir şeyler yapmamız evet. gerekiyor. Muhammed el-Eslam da işte bunu diyor. Ben diyor insanlarla aramdaki mesafenin gibi diyor diyor. Bu e, pervane diyorlar. Bazı kelebekler vardır. ateş hmm. ateş atar kendisini. Bir adam tutuyor bu pervaneleri yani e, kelebekleri engellemeye çalışıyor fakat onlar kurtulup kurtulup ateş atlamak istiyor Benim durumum diyor insanlarla aynı bunun gibidir. Ben size ateşten sakın durulatacağım siz kendinizi atmaya uğraşıyorsunuz diyor. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a tasdikin yetme neti bunların ibaret. Böyle bir misal. Sadece tasdik değil. İman tasdikle beraber ameli de gerektiriyorsun. Ameli geçmedikçe o iman adına almıyor. Mesela biz e, geçmiş peygamberleri tasdikle tasdik etmekle, onlara imanımız tasdikten ibaret olmakla yeterliyken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tasdik yeterli olmuyor. Musa Allah'ın Resulü'dür dediğimizde ona iman gerçekleşmiş oluyor. Ona ittiba edemeyiz. Ona tabi olamayız. İsa Aleyhisselam için de aynı şey geçebilir. Ama mesela bir hadis deniliyor ya bugün Musa dahi hayatta olsa gelip Hı. bana tabi olmaktan, uymaktan başka çaresi yoktu diyor. Evlat Mısalları okuduğu zaman öfkeleniyor ve bunu söylüyor. Ama Muhammed Aleyhisselatü sorumluluğumuz ona mutlaka ittibayı, tabi olmayı da gerektiriyor. <gülüyor> İmanın tariflerinde girişinde yani Ömer radıyallahu anh yine sözlerinden birisinde e, diyor ya Ömer radıyallahu Allah'ın e Resulü ben seni e, canım hariç her şeyden çok seviyorum. Olma değil Ömer diyor. <gülüyor> Canından da çok sevecek Bu bakın imanın gerçekleşmesi için bu şart. Biz bırakın can gazetesine gelmesini basit menfaatlerimizde insanlar arasındaki itibarımızı kaybetme korkusundan malımızı kaybetme korkusundan dostlarımızı kaybetme korkusunda Resul'e itibayı geride bırakıyoruz. Ömer radıyallahu anh'den kabul edilmeyen böyle bir iman bizden hiç kabul edilebilir mi? Canımdan da çok seviyorum ey Allah'ın Resulü dedi ondan sonra <gülüyor> şimdi oldu diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla La tuqaddimu beyne illahi ve rasuli Allah'ın ve Resul'ünün önüne geçmeyin ifadesinde Allah'ın ve Resul'ünün önüne hiçbir şeyi geçirmemek zorundayız. Evet. Sevgili daim Ali. Evet. Sadece öyle bir şey oldu bana. Allah kaçmıştır? Hayırdır? Evet. Allah kaçmıştır? Böyle tefsir çalışmamı düşünüyor musunuz? Tefsir çalışmam var. Ee, uzun zamandır başladım da e, Bayağı bir geniş şey gerektiriyor. Sadece Peygamber Aleyhisselatü yaptığı tefsir üzerine. Hadislerden mi? Diğer başkalarının tesirleriyle. Sadece hadislerle Hı. böyle bir çalışma hazırlıyor. Yani özgü müşek şu yurtdur? Yani, hadislerden faydalı diğer adillerden faydalı olsa. Yani, ortaya bir görüş konduğu zaman zaten e, o isabetli bile olsa yanlış olur. Çünkü feyam yetkisi. Tefsir yetkisi sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. başka tefsir edemez eder. Nasıl eder? Mesela e, Kur'an ve hadisten anladığını kitap ve sünneti herkese arz etmek zorunda. Hatta e, bir tefsir okuduğun zaman veya bir alimin görüşünü okuduğun zaman da ister fıkhi bir mesele olsun, ister tefsir hadedinde olsun, bunu yine Kur'an ve sünneti arz etmek zorundayız. Çünkü herhangi bir itirafa düştüğünüzde Kur'an ve sünneti arz, arz. Biz mesela e, şu e, incelemelerden geçirdik. Ebu Hanife'nin akidesini biz biliyoruz. Ebu hanife bir fakir ezeri bırakmamış geriye ama Akide eseri bırakmış. O esere bakıyorum, fakir Fakat, matur değil olduğumuzu söylüyorduk biz, ufakken. Şeydeyken yani, ilk ilim öğrendiğimiz, Haneşi hocalardan okuduk biz. Evet. Akide'yi de Hanef'e hocalardan evet. okuduk. Diyor ki, Akide'de matur değil. Aklına takılıyor. Yani neden e, Amev'de Hanef'i, e, Akide'de matur değil? Yani neden bu böyle bir ayrım var? Ebu Hanifeden Mahturiydi diyeceğim, Mahturiyde Ebu Hanifeden sonra gelmiş. Iki sonra? Ha, 200 200 de yakın, Hı. iki asra yakın bir süreç var arada. Neden Mahturiydi Hanefi olmuyor da Ebu Hanife Mahturiydi oluyor? Yani, yani Hanefiler aynı. ona itikat duymasınlar. Şimdi itikatlarını karşılaştırmak zorunda kalıyorsun. Mahturiydiye göre Allah Azze ve isim ve sıfatları çok farklı manalarda teyhül edilmesi gerekirken, Allah Azze ve Celle'nin yukarıda olduğunu söylemek kesinlikle caiz değil denilirken hı hı. E, bu hanifeye bakıyoruz, kim Allah'ın yukarıdadır demez tekabül olur diyor. Evet. Birbirine tam böyle zıt. Evet. Şimdi <gülüyor> ne olacak? Şimdi ne olacak? Şimdi burada biz hangi haklı derken Ebu Hanife daha sahvalı veya Maturidi daha zeki böyle şeylere gidemeyiz. Allah'a ve Resulüne arz edeceğiz. Her ikisinin sözünde. Allah'a ve Resulüne arz ettiğimizde Ebu Hanife hakla çıkıyor bu konuda. Evet. O zaman Baturidi kenara koyacağız. E, Maturidi Allah selamet versin. Hata etmiş, isabet edememiş. Ebu Hanife bu konuda isabet etmiş ve Kur'an ve sünnet de geleni alacağız. Evet. Kur'an ve sünnetin desteklediğini alacağız. Tefsir, fıkhı görüş veya başka konulardaki görüşlerde yapacağımız yine bu. Yani herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğinizde oraya götürür. Ama insanlar bunu yapmamış. Onun yerine şunu uydurmuşlar. Ümmetimin ihtilafı rahmet. Allah Azze ve Celle diyor ki 117-118. ayetlerinde ihtilaf edip durmaktadırlar. Ancak Allah'ın rahmet ettikleri müstesna Allah'ın rahmet ettikleri ihtilaf etmezler. Onun dışındakiler yani Allah'ın merhamet etmedikleri ihtilaf edip dururlar diyor. İnsanlar ne uydurmuş? Ümmetin ihtilafı rahmettir. Allah Azze ve Celle tam tersini söylüyor ayetinde. İhtilaf daha önceki kavimlerin en büyük müşkilatlarından birisi. Tabii, çünkü şey yok, ölücülük ayrılık. E Birbirine çatışma, şu an durumu var Yani bak mesela Araf suresindeki ifade de sizden öncekilerin dinlerini parça parça edip fırkalara bölündüğü bir sakın olmayın. Tamam. <gülüyor> Ne olduk. Biz bunun adında rahmet koyduk. Kılfa uydurduk. Evet. Şu bir şeyden kitapta da bahsetelim. Ömer Kadıkar. Normalde mesela Müslüman biliyorsun. Ama adam direkt ona soruyor. Hangi günün bahsetsin? <gülüyor> evet. Aynen. bu. Tamam Müslüansın ama ya, Hangi bahsetin gülüsün? Yani. Yani bu. Mas ve daha bizim maskerde de vardı. şey mesela, gelse. Şöyle ben tamam Müslümanım. Genel kardeş, kardeş, kardeş kız. Arz etmemek için bunlar yapılıyor. Evet bir de kemikleştiği bir olursa, kemik Çünkü arz ettiğimde yani ben kabul hocamın hatasının çıkmasından rahatsız oluyorsam bunu asla yanaşmam. Bu olduğundan dolayı. Yani düşünebiliyor musun? Senin hocan ayrı, benim hocam ayrı. Senin hocam başka diyor, benim hocam başka diyor. E, Madem böyle bir ihtilaf var, Allah Azze ve Celle'ye çözümü sunmuş. Allah'ın kitabını Resulü'ne arz edin. Hadi arz edelim. Olmaz. Ya benim hocam haksız, haksız çıkarsa. Benim içimde yatan budur aslında bundan evet. uzak duruyorsun. Evet. E ne yapacağız? Aynı şeyi o da taşıyorsa ne diyelim gel ortasını bulalım. ümmetin İslahı Rahmet. Sen yoluna, ben yolma Yani bu, bu tecrübeler yapılmış. Bir bakıyorsun Hanefi, Safi, Maliki, Hanbeli ilk önce bakıyorsun ya bu alimler, büyük alimler. Bunlar yaban atamaz. Ama bunların bu işte de kaba yok. Uymaklarım bu işte bir sonra kadar ya şey Mesela istedim. ben İbrahim'de ne sanmışım, tamam mı? Çok sevmişim. Yani o kadar irayetli, güzel araştırıyor, güzel şeyler ortaya koyuyor. Ben kafamda netleştirmişim İbrahim'i. Bu sefer işte şeyman abi başka bir şey getirince, olur mu canım ben İbrahim'i daha iyi tanıyorum, o bak ne kadar takvalı ne doğru olamaz. Mu? Yani, o, olacak hiç mi? İbrahim Hatay diyecek de Süleyman abi doğrusunu olacak, öyle mi? Olmaz. Böylelikle mezhepler ortaya çıkıyor. Ama yanlış. Farklıların bir sürü ayetlerinde belli bir... E, her insanın tabii ki kendine göre ilişkisiyle, kendisine iyileştirdiği noktalar olur. Farklı noktalar da, tuhaf farklı özellikler sahip olur. Biz sürede çok ileri girebilir. Diğeriz, O şekilde... En yakın yani, dönemde, mesela bu Hanife'nin bizzat öğrencileri arasında... Mesela bundan e, dert alan hanefi imamları vardır. Meselide içerisinde Ebu Hanife'nin öğrencisi olan imamlar. Evet. Muhammed, imam Ebu Muhammed, Muhammed Şeybani, Muhammed bin Haseen Şeybani, Hasan bin Ziyad, Yusuf işte Ebu Yusuf. Bunlar en önde gelen talebeler. Dawud, Tayi gibi daha başkaları da var. Bu kadar meşhur olmamış. Bunlara baktığın zaman hepsinin birbirinden farklı istifadaları var. Aynı kalitesi var mı? Aynı. Ebu Hanife'ye aykırı fetvalar var. Evet. Neden? Muhammed Şeybani'nin pek çok görüşü Şafi'ye uygun. tek çok görüşünde Malik'e uygun. Her ikisinden de dert almış. Hem bu Hanife'nin öğrencisi hem Malik'in öğrencisi hem Şafi'nin öğrencisi. Nasıl oluyor bu? Bugünkülere baktığın zaman, bugünkülere baktığın zaman buna mehzepsiz diyorlar. Evet, güzel, güzel. Aslında her alimden faydalanmak lazım. Mecbursun. Ne? Delili kim getiriyorsa alim olması da gerekmez. Çocuk getirebilir sana bilmediğin bir hadisi. Hı hı. O hadisin gereğine tabi olmak zorundasın. Bu kadar bas. İmam Şafii bu ümmetin alimi de Ebu Hanife değil mi? İmam Malik bu ümmetin alimi de Ahmet bin Hanbel değil mi? Niye sadece birisiyle sınırlayalım? Gördülillah. Yani madem alimlere tabi olmaksa biz Ebu Hanife'nin dediklerini alıp yerlerini takmayınca alimlere saygısızlık olmuyor mu bunun adı? Onun çalışması boşa gitmiş. Onun çalışması da değil. Biz dinlen habersiz kalıyoruz. Evet. Din, din diyelim dört parçaysa bu alimlerin toplayıp getirdiklerinden ibaretse ben sadece Ebu Hanife'nin kileri almakla yerlerin getirdiklerini elimin tersi de etmiş oluyorum. Evet. Çünkü onlar şahsi görüşlerini tamam ister alırsa ister almaz. Ama bir hadisi sırf Şafii rivayet etti. Sadece Şafii olma amel etti diye. Ben onunla amel etmezsem Allah bunun hesabını benden sorar işte. Çünkü biz bize gelen Allah ve Resulü'nün en gelenleri Ahmet'le Mehmet'ten gelişine göre ayırt etmekle şey değiliz. Böyle bir yetkiniz yok. Doğru muydu? Tabii, yeter ki doğru sözlü bir hak etmiş olsun. Sözünleri göremez, cemaatler öyle bir kesin kaybıymış ki, hiç birleşme diye bir şey yok. Nasıl? E, bir de üstünlüğü doğruluğu siz de üstünlüğü doğruluğu söneme bir şey var. Konuklaşmış, kabul etmemesi, reddetti. Etme. Görmezden gelmenin O da ekonomi üstünlüğü, cemaatler şu anda Ticari ticari eleşir ticari eleşir ha, eleşir bak var. ticari kaygılar çok önemli bu noktada. Ayrıca ee, şey gibi oldu işte. Mekke'de günmüştükler <gülüyor> gibi oldu. Mesela ben şu ayetleri ilk Hı -hı. okuduğumda hep kafama takılırdı. Peygamberlerin davetine bakıyoruz. Ee, diyorlar ki kanun önüne şöyle seslendirilir diye Allah Azze ve Celle haber veriyor. Ee, La ilaha illallah deyin bensizden hiçbir ücret istemiyorum. Evet. E, tamam, la ilah ila la anlıyoruz. Peygamberlerin davetleri normalde. Niye acaba bu Peygamber bensizden ücret istemiyorum diyorlar. Benim ecim Allah'a ait diyorlar diye. Evet. Allah Azze ve Celle onların bu sözünü neden özellikle la ilah ile yanında zikrediyor? Evet. Hep kafama takılmıştı. Evet. Sonra cemaatlerin haline baktım. Cemaatlerin bir takım gerçekleri bile bile gizlemelerine baktım. Neden bir kötü emanı olmuyorlar diye. Şimdi geçimin halktan o hafta gelen geçim kaynaklarını kapatmamak için ne yapacaksın? Evet. Bazı şeyler göz yumacaksın. Bazı şeylerin ters olduğunu bile bile doğrudur diye tam aksini söyleyeceksin. Doğrusunu söylerse senden lafam kesebilirler. Ama peygamberler ne diyor? La ilahe illallah davet ettiğinizde de ihlaslı olun. Ücretinizi sadece Allah'tan isteyin. ...başkalarından gelebilecek herhangi bir menfaat sebebiyle hakkı söylemekten çekinmeyin mesajı var burada. Hani Yahudi haham var işte. Yani. Dünin asıl olanları bildirip, saati belli bir Veya hiç olmayacak şeyleri zimleme getirip, olacak şeyleri zimlem olacak evet. Yok hacca ne yapılmış, ne kadar şey yapılmış. Hep onlar üzerinden tutuyoruz ki ağzı, Hazreti gerçekten... Hepsi gördük olayım. O yüzden hiç gücü güzel değil, O yüzden mümkün olur cevap <gülüyor> Ama e, aslında ulaştırmamak lazım. Hakkı bir şekilde ulaştırmak lazım. Olursun. İnsanların e, kör taktikten bir an önce uyanmalarına yardım etmek lazım. Çünkü biz bu toplumda yaşıyorsak, yani topun içerisinde yaşıyorsak mutlaka yanlışlığa karşı çıkma mükellefiyetimiz var. Ha bunu yapamıyorsa şekil uzun Buna da yol var. Evet. Bakıncayla amin Adam kendin. Adamın ya? ben ben güzel gibi amin demek isterdim derden. İyi de bize bakabiliriz yani. Devamlı gidecektir. Her kim istedin? 4 5 5 Evet, nasıl sayılır? Hahaha. Peki, peki. Ya Allah'ın istediği cemaat, şunu, e, bunu getiriyor, biliyor musun? Mesela bak, herkes kendi başına bir cemaat ol. Ayrı ayrı e, yerlerde namaz kılsa. Yani Allah Azze ve Celle Müslümanların tek bir vücut olarak meleklerin saf tutması gibi, terçinli bir şekilde saflar tutmasını, kıbalanmasını, safta bile yerlik yerli durmamalarını, aksi takdirde kalplerine ihtilafın, ayrılıkların, birbirine karşı haser buğuz gibi e, bazı düşüncelerin yerleşeceğini bildiriyor. Sadece cemaatindeki yani evet. aynı safta cemaate gelenler arasında bile böyle. Hiç cemaate gelmeyenleri düşünün. Ve bu cemaate gelmemede mesela bir grup falan cemaati kendi mescidine edinmiş orada namaz kılıyor. Diğer bir grup başka bir yerde. Başka bir grup başka bir yerde. Birisi cem evinde. Birisi dergâhta. Evet. E şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki cem olun. Bir cemaat cem. olun. Ve neyin bu safları. Bu saflara devam bile o kadar önemli ki. Rüminlerin kalplerinin birbirine bağlanması, birbirlerine dayanışma, safta bile hizayet özetmeleri, ayrılıkla sebep olacak, lezzetli gelip durmaktan bile razı olmuyor. Bakın Namaz kıldım bir safta bile. Allah nasıl razı olsun her cemaat ayrı bir mescid edinsin. Müslümanların bu şekilde bir araya gelmesi lazım. Birbirlerindeki hataları e, gidermeleri, birbirlerini tamamlamaları. Bu çok önemli. E bilenler şimdi burayı terk etse, biz işte bilinçli bir cemaat olduk, camiye gidenler bilinçsiz, cahil kesindeyiz. Oradan alakayı kesse ancak cehalet hakim olur camiye. Günümüzde olduğu gibi. Evet. Şimdi zamanında bu bilenler bunu terk ettiğinden dolayı diyelim ki işte Türkiye gibi bir yerde hasıtlı bir diyanet. Dini sürekli belli potalar içerisinde tutmak, eritmek isteyen e, bilinçli bir grup, bu var. Bu istediği imamları atıyor. Bu imamlara istediğini söylettiriyor olsa böyle bile olsa eğer cemaat, bilinçli olanlar bu cemaati terk etmese ve bu imamlar hata yapınca yanlışı e, dayatmaya çalışınca dur. Bunu yapamazsın de itiraz etse bu iş diye gelmez. Bu sırf bilenlerin üzerine düşenleri terk etmelerinden kaynaklanan e, devraldığımız bir miras ümmetin bu hali. Biz aynısını devam ettirirsek evet, onlara katılırız. Evet. Onlara katılırız, onların vebaline ortak oluruz. Ben de Kuran'da bir ayet var. Üç fırkadan bahsediyor. İkisi doğru yolda, birisi tapkın. Tapkınlardan iki, iki grup var yani doğru olan iki gruptan birisi uyarıcı birisi Biz Bizce Allah'ın tapkısı niye ulaşılır. Normal uyarıcı daha kurtuluyor. Diğer iki fırka kaza buluyorlar. Yani muhakkak uyarıcı olma çarpıyor. Bir şeyler zaten bir hadisiyle buluyor. Ee, eğer bir toplumda mülker ortaya çıkar da o karşı uyar da bulunmazsa hayırlı kimseler, Allah Azze ve Celle azabını umumi gönderir. Hepsini birden azap eder. Hayırlıları dua eder, onların dualarına da icap edebilmek diyor. Neden? Üzerlerine düşen bir gereği terk ettiriyor. Yani evet. toplum hayatına mutlaka bunu yerine getirmek zorundayız. Bir de emir takılıyor. 10 doğru mu acaba? 11 11.30'a geliyor. Kaç var? Suyun mu? O bilir bu tabisi yani. Kaçta? Bende iş var ki çeyrek geçe otobüs. Herhalde. Kendi amelidir. Kendisi yaptırmıştır. Öldükten sonra da ecri yazılmaya devam eder. Veya bu eee geride bıraktığı Kur'an veya ilim kitabı. Bu da kendi ameli olduğundan dolayı bu kitap okuyulsa hayır işleyenlerin sevabı aynen o ölene yazılır bir de salih evlat diyor. Salih evlat da kendi amelidir. Yani onu salih bir şekilde yetiştirir. Allah'a itaatkar olarak yetiştirirse, itaatkar olması yolunda gayret gösterirse ve o çocuk da salih olursa okudu Kur'an'dan da yaptığı hayırlardan da sevabı yazılmaya devam eder. Ama ölünün ruhuna herhangi bir ibadetin sevabının hediye edilmesine gelince bu sadece mali ibadetlerde söz konusu olur. Çünkü mesela bir kimse namazı kılmadan ölse namaz kılmamış bir halde ölse, e, o ölünün yerine başkası namaz kılsa, o onu asla bulmaz. Çünkü onun bedenen yapması gerekiyordu onu. Bedenen mükelleh durumda. Ama o aynı kimse, zekat verememiş olabilir, maddi durumu hiç olmamış olabilir. Onun yerine sadaka verip ecrini ona ulaştırabilirsiniz. Hac yapmaya imkanı olmamış olabilir o kimse, ölen kimse hayatında. Onun yerine hac yapıp sevabını hediye edebilirsiniz. Bu ulaşır. Ama Kur'an-ı Kerim, namaz kılmak gibi kişinin bizzat yapması gereken ibadetleri adam hayatına yapmamışsa, siz ona ulaştıramazsınız. Yani, ölümün arkasından altı soru diyorlar. Ha, devir-i tükaz. Devir-i tükaz mı? Devir devir-i tükaz diyorlar. Bu, e, Hanefi fakitlerinden, Şurum Bilali denen alim, e, Nurul İzah adlı kisabında bu meseleden bahsedince kadar hiçbir Müslüman böyle bir şeyden haberi yoktu. Az önce açıkladığımız şeylerden dolayı yani Necm Suresi 39. ayetinde her kişi ancak kendi çalışması gayreti vardır. Ayetinden dolayı bu da aynı katakoydu. Neb'e Aleyhisselatü Vesselam'da böyle bir şey yok. Sünnetinde böyle bir şey yok. Sahabelerde böyle bir şey yok. Tabi'in tebebi döneminde tabi böyle bir şeyden hiçbir Müslüman haberi yok. Ta işte e, Hicri 8. 9. asırlarda bir Haneti Fatih'i ya nasıl ki işte haç hediye ediliyorsa biz ona kıyasen namaz da böyle düşürelim. Evden ele ve onun namazları kaç para tutuyorsa öyle bir fidye hesaplanmışlar kafalarında e, onlarla işte evden ele ben hediye ettim falan filan diyerek bu devir katı veya alt şey yapıyorlar. Bunun günde herhangi bir dayanağı yok. Allah Azze ve Celle katında da geçerli değil, meşru olan bir amel mutlaka dinden olmalı, dinde beyanı olmalı. Tamamlanmış olan bu dinde ne Kur'an-ı Kerim'de ne şimnette böyle bir şey yok yani, uygulama yok. <gülüyor> bir de hocam bu hapini ya, yani bence. De birazcık boş bir işle yapıyorlar. Normalde okuyorlar ama okumanın evet. anlamı, normalde ikrar etme, düşünmek veya evet. e, onun hakkında şirket veya bir şeyler yorum iliştirmek ama... Bu da iki şeyi tartmamız lazım. Birincisi anlamadan okumanın küçüğe faydası evet. çok olmaz. Çok faydası olmaz. Sadece hıraatinden dolayı, her bir harfinden dolayı ecir vardır. bu ecir kazanır. Vecri inkar edemeyiz. Ama Allah Azze ve bizden istediği Kur'an'ı okuyup onun mesajını alma. Hadi Anlamadan sürekli tekrar edilirse bunun yani Kur'an içerisinden faydalanamaz. Kur'an'la amel etmiş olmaz. Hayır, Çünkü kabuğum. içeriğini terk etmiş olur. Kabunu yani bir nevi öyle denilebilir. Ecir alır. Ama Allah'ın istediği yerine gelmiş olmaz. Çünkü e, biz bu Kur'an'ın içeriğinden mesulüz değilim cetapta. Evet, namaz sonuçlarını da mesela, namazın dostluğunu da mesela, namaz, taciyat, katmak veya ayetleri okumak için sonuçları nedir? Orada okunun ayetleri düşüncesin, seyircilerin, rütbünün anlamını düşüncesin. Kuşuyu muhafaza evet. edeceksin, ikameye tepkili evet, evet. yani, Allah'la konuşan o noktaya getirmek lazım ki ancak öyle gelişir, faydalanabilirsin ayetini söyler yani değil mi? Nam'ın, dost çocuk'un gereği gibi. Mikame edildir. Evet. Bir soru da namatta açıkçası her zaman aynı 30'e okuyoruz diyor. Aynı sırayı mı? Bunda bir takımca yok. Çünkü e, bir sahabe her rekatta İhlas suresini, Hulhuvallahu ehad suresini okurmuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona soruyor, e neden hep bu sureyi okuyorsunuz diye. O da ben bu sureyi çok seviyorum diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah da seni seviyor diyor. Ve e, her rekette aynı sureyi okumasına itiraz etmiyor, karşı çıkmıyor. ya yani surelerin sıralamasını diyeceksin. Edek şey, de geliyor. Mesela ilkokulun i̇şte arada bir sure asla asla işte okuyamazsın gibi şeyler söylüyor. Bunlar hiç bir delili yok. Mesela mesela mesela mesela mesela mesela mesela mesela hayır. mesela mesela mesela mesela mesela Rivayetlerde işte birinci önce katta şu sureyi, ikinci kata şu sureyi okudu diyerek bu sıralamaya uygun olmayan krati de var. İnsanların işte bu sıralamayı, sıralamayı takip etmek diye koştukları şart sünnete aykırı bir Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir sıralama şartı e, rivayet edilmemiş. Bir tam tersi var yani. Ama e, şunu söylemişler mesela imam olacak kişinin, cemaat ve namaz kıldıracak kişinin ilk rekatte uzun bir sure okumaz. Çünkü cemaate işte abdest almakta olan kimseler yetsin diye. ilk rekatteki sureyi biraz daha uzun tutması ikinci rekattakini daha kısa tutması diye bir, bir şey teclif etmişler. Ha, ha, bir masraat gözetmişler. Bu, bunda bir şey yok ama bunu şart koşmak olmaz. Yani. Bu delil Allah Resulü'nden böyle bir sınırlamayız. Sadeleri de yok. Ben diyorum sıcak olsun, sıcak olsun. Fazla anladım, anladım. Atıp, yani. ne Fazla konut. Ben bunu var herhalde ya, ya? Gece bu kadar sıcak ama. Ben atıp, Ateş şey. Her Normal atmosferde biriken gazlar, Şimdi şimdi yayılması engelliyor. Evet. Evet. Sıraak. 61. ayeti. Önceki ayetlerde İsa Aleyhisselam'ın durumundan bahsediliyor. Ardından muhakkak ki o kıyamet için bir alamettir veya kıyamet için bir ilimdir. Kıyamet saati için bir ilimdir buyruluyor. Diğer taraftan iki ayette İsa Aleyhisselam'ın beşikte ve olgunluk halinde konuşmasını bir üstünlük bir mucize kıldık diye bildiriyor Allah Azze ve Celle. Yani kişinin beşikte konuşması evet. anormal bir durumdur ve bu bir mucizedir yani. İsa i̇slam yani şey hakkında bir... Ama olgunlukta konuşmak herkesin normal bir şey. Kıhül halinde. Olgunlukta konuşması normal bir şeydir. Bunun mucize olabilmesi ancak İsa i̇slamın müzulünden sonra olacak. Yani tekrardan dünyaya gelecektir. Göğe yükseltili diyoruz. Kimisi onun özlüğü... Allah Azze ve Celle açık ifadeyle diyoruz. Onu öldürmediler. Bilakis Allah kendi katına yükseltti onu. Evet. Yani bir katına yükseltti. E, bu konuyla ilgili delilleri, hem ayet hem hadisleri e, inceleyen e, bu konuda akla gelebilecek şüpheleri reddeden bir çalışma var. E, ben tecrübe etmiştim onu. Evet. Aslında keşke Kardeşim onu getirdiğin imkanımız olsaydı. Zaman az kaldı. Yavaş yavaş çıkalım inşallah. Şey var hocam, bu dünya yani Mescid gelecek Dünyadaki insanlar Müslüman olacak. Bütün dünyadaki insanlar neredeyiz? Yani Ama çoğunluk Müslüman olacak, sonra detyal geçecek. İsa-i İsa'nın nüzulü bazı insanlar için hissetikamesi olacak. Özellikle etli kitap olanlar için. Mesela o nüzul ettiğinde yeryüzünde olanlardan ona iman etmeyecek kimse yoktur ifadesinde bir ayet var. Yeryüzünde olanlardan ona iman etmeden ölecek yoktur diyor ayette. Domuzu kıracak, şey öldürecek, haçı kıracak, cizyeyi kaldıracak. Hadislerde bu şekilde geliyor İsa Aleyhisselam'ın var. Domuzu öldürmesi Hristiyanların e, bu yasa ihlallerini ortadan kaldırması, haçı kıracak olması onların İsa Aleyhisselam hakkındaki hurafelerini reddetmesi. İşte bunlar arasında e, üç okunum dedikleri, teskis dedikleri şey de var. Ee, cizye kaldıracak demesi Müslüman olmaktan başka hiçbir şey kabul etmeyecek. Çünkü insanlar e, birkaç seçenek arasında bırakılır. Kıtal savaş halinde, esir alınanlarda ya yani galip gelindiği zaman o halka ya Müslüman olacaksın ya da? Ya cizye verip Müslümanların Şimdi... hakimiyeti arasına geleceksin ya da öldürüleceksin. Bunlardan birini seç denilecek. Ama iyi sayesem yerinde tek seç. Yani iki seçenek. Ya Müslüman Öyle olacaksın ya öldürüleceksin. Onlara karşı, yani Hristiyanlara karşı bir hüccet karnesi olacağı ve o gün ehl kitaptan ona iman etmeden öleceği olmayacağı bildiriliyor. Sıralamış öyle mi? Önce Mesih gelecek, sonra Deccal çıkacak, en sonunda Hazret-i Pişan mı gelecek, Deccal'ı ödülecek? Mesih? Yani normal... Mesih İsa Aleyhisselam. Direkt İsa Aleyhisselam, yoksa ben farklı bir... Ha Mehdi. Orası. Mehdi pardon. Ee, Mehdi evet, Mehdi farklı bir seyret. Ence Mehdi gelecek. Biz... Ben'imden beri mes'ik derken ben yani, i̇sa yani. direkt gitti. Kafa mı? Benim yani yani Mehdi'yi farklı bir birisi. Ee, Muhammed bin Abdullah. Sayı hadislerde vaksız böyle geliyor. Ee, i̇smi benim ismi, babasının ismi de babamın ismi olacak diyor. Ee, Fatıma'nın şöyle benim soyundan, Fatma'nın mes'inden olacak diyor. Ee, bayağı bir özellikleri var hadislerde. Yani onun ayırt özellikleri, alametleri. Bir kere e, pek çok Mehdi'lik iddiasında bulunan insanlar olmuş. Mehdi Aleyhisselam'ın, gerçek Mehdi'nin kesinlikle böyle bir iddiada olmayacağı. Bilakis iman etmiş insanların yani yerlinden yedi tane alim diyor, sancaklarıyla, tabi'leriyle beraber diyor, 313 kişi toplanıp bunu Mekke'de bulacaklar. Vasıflarından tanık bulacaklar. O inkar edecek. Ben aradığınız kişi değilim diye. Yemin edecek. Kendisi de bilmiyor çünkü. Medine'ye kaçacak. Medine'de bulacaklar. Tekrar Mekke'ye dönecek. Kaçıp onlardan. En sonunda diyecekler ki, evet. vallahi sen e, bu sıfatlara uyan tek kişisin. Annenin ismi de şu. Hatta annesinin ismi hakkında da e, bilgi sahibi olacak demek ki insanlar. Hı. Bu rivayet de ulaşacak insanların önüne. Şu an benim elimde bir rivayet var ama Zayıf. İsnadı san zayıf olarak gelmiş. O yüzden onu hiç söz konusu etmiyoruz ama bu ilmi ehli kimselerin bunu bir şekilde demek ki sahih yolda elde edeceği var. Bulacaklar tekrar ve rükun ile makam arasında ya sen bizden biat alacaksın, başımıza geçeceksin ya da seni öldürürüz diyecek. Silah soruyla bunu kabul etmek zorunda kalacak. Ya, o kadar açık var. Bu kadar açık ama mehdi iddiasında bulunanlar tam tersini yapıyor hep bugüne kadar. İnsanlar beğendikleri kimseyi mehdiliye yaptırırlar. Züz ve Mecucu var ya. Yecuc ve Mecuc. Bizden çıktıklarım mı? Yecuc ve Mecuc de, de. İsa'nın tescalık öldürmesinden sonra. Onların ne? Çıkıyor? Onlar her dağdan tepeden ayetin ifadesiyle inerler. Çok kalabalık olacaklar. Onların geçtiği bir yerde ee, yani mesela bir göle uğratalar suyunu tamamen bitirecekler. Hmm. Yani çok kanlı bir kalın olacak. İnsanlara eziyet verecekler. Müslümanlar, İsa